1440 numaralı konu, Zeyd'in Hazreti Osman'ın halifeliği zamanında halka Kur'an'ı ve dinin hükümlerini öğretmesi ve Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'den muaz Şam'a göndermemesini istemesi, Ebu Abdurrahman Es Süleymi şöyle anlatıyor, Hazreti Osman'ın yanında Kur'an okumasını öğreniyordum, bana, sen yanımda Kur'an okurken ben halkın işleriyle ilgilenemiyorum, Zeyd bin sabide git, o bu işi benden daha güzel yapar, Okumayı onun yanında öğren, hem bu konuda aramızda ihtilaf yoktur, onun okuyuşu ile benim okuyuşum arasında herhangi bir fark yoktur, buyurdu.